Sahabelerle birlikte yaşayan münafıkların varlığı malum iken ehli sünnetin sahabenin tamamını adil kabul etmesini nasıl anlamalıyız? Sahabenin tamamı adildir derken biz ne kastediyoruz? Günahsız mı diyoruz? Hatasız mı diyoruz? Hayır. Sahabenin adaleti bahusuz bize hadis naklinde ortaya çıkıyor. Bize hadis nakli derken din nakli derken sahabe adildir diyoruz. Münafıklar bize din nakletmemiştir. Münafıklar bize hadis nakletmemiştir. Münafıkların kim olduğunu da Efendimiz bilir zaten aleyhissalatü vesselam. Ee, zaten ondan sonra vahiy kapısı kapandığı için kim mümindir, kim münafıktır bunu bilmek mümkün değil. Münafıkların e, bize din naklinde sahabe arasına sızdığı ve bir takım şeyleri bize din diye naklettiği söylenecek olursa Bunun da delilini isteriz. Kimler münafıktı ve kimler bize din nakletti, Kur'an nakletti, hadis nakletti, bunun delilini isteriz.